Özel ki görevleri tamamlayan iklim elçisi ilan ediliyor. Projeye başka ülkelerden de talepler var. Projenin yürütücüsü Ozi'nin gerçek adı Sebastian Cennal.